helal ve haram konusundaki duyarlılıklarımız maalesef son yıllarda baya bir azaldı. Hemen aklımıza kredi almak, işte faiz almak gibi düşünceler geliyor. Bir defa şunu söyleyelim ki bir insan için mesken zorunludur. Dünyada yaşayan bir insan için mesken zorunlu bir şeydir. Yani bir ev zorunlu bir şeydir. Ama bu evini kiralamak suretiyle de temin edebilir, satın almak suretiyle de temin edebilir veya kendisi yapabilir. Ne Şayet bir insan normalde bir evi kiralayarak geçimini sağlayabiliyorsa, orada yerleşebiliyorsa, iskan ediyorsa, hı hı. Efendim, bu insanın kredi alması kesinlikle ve kesinlikle faize bulaşmasını, Asla tavsiye etmeyiz çünkü faiz en büyük günahlardan birisidir. Evet. Bir kere daha ifade edelim ki geçmiş programlarımızda da bunu söyledik. Faiz Allah ve Resulü ile savaş etmektir. Allah ve Resulü ile savaş etmektir. Yani çünkü ayette öyle diyor. Faizenu bir minallahi ve Resulü. Hem de bu savaş nasıl biliyor musunuz? Allah ve Resulü tarafından size savaş ilan edildiğini bilin. Yani siz savaş ilan etmeseniz bile Allah ve Resulü tarafından tabi Resulü burada şeydir Peygamber Efendimiz vefat ettiği için Allah tarafından size bir savaş ilan edildiğini bilin. Bakın faiz bu kadar büyük bir günahtır. Yani Eyvahlar bu, olsun dememiz lazım bu aslında. Bu cümleyi bir kere daha okuyalım ve düşünelim Allah tarafından size bir savaş ilan edildiğini bilin kim buna cesaret edebilir şimdi herkes kendisi düşünmesi lazım yani Allah tarafından bana bir savaş ilan edilirse faizi aldığım zaman ben ne yapmalıyım diye düşünmesi lazım ve zaruret olmadıkça yani nedir bu zaruret çaresizlik durumuna düşmedikçe Bulaşmaması gerekir. Zaten çaresizlik durumuna düşerse e bir sorumluluğu yoktur. Önemli olan budur. Şimdi bunu nereden alacak? Finans kuruluşundan mı alacak? Bankadan mı alacak? Bir kimse çaresiz duruma düştüğü zaman finans kuruluşundan da alabilir, bankadan da alabilir. Yani tercih kendisine kalmış bir şeydir. Ben şimdi bir tercihte bulunamam. Çünkü yani şu... Finans kuruluşundan alması daha iyidir falan diye. Çünkü bu derin bir mevzu yani girdiğimiz zaman çaresiz bir duruma düştüğü zaman bir kısım hocalarımız söyleyebilir ki finans kuruluşundan alsın söyleyebilir. Ama ben böyle bir şey söyleyemiyorum. Orada bile temkinli olmak evet. lazım yani.